Jack London, Kızıl Veba, Seslendiren, Akın Altan 1. Belli belirsiz gözüken dar yol, yığılmış toprak üzerine inşa edilmiş bir demir yolu üstünden geçiyordu. Uzun yıllardan beri bu hatta tren işlememişti. İki yandaki orman setler halinde yükseliyor, ağaç ve yeşil çalılar dalgalar gibi yolu kaplıyordu.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 ancak bastonunun yardımıyla yürüyordu. Başını güneşten korumak için keçi derisinden kalın bir şapka giymişti. Şapkanın altından bir tutam seyrek, kirli beyaz saç fırlatmıştı Kıvrılmış geniş bir yapraktan ustaca yapılmış bir tür güneşlik gözlerini ışıktan koruyordu. Adam keçi yolunda yürürken gözleri önündeydi. Dikkatle adımlarına bakıyordu. Göbeğine dek uzanmış karışık sakalı saçları gibi ağarmıştı.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 Çocuk olacakları hazırlıklı, yavaşça oku yayına geçirdi, yayın kirişini gerdi. Bu sırada gözünü hayvandan ayırmıyordu. İhtiyar adam kafasındaki yaprağın altında tehlikeyi gözetliyor, arkadaşı gibi o da hiç kıpırdamıyordu. Ayı ve insanlar birkaç saniye karşılıklı birbirlerini süzdüler. Sonra hayvan öfkesi artarak daha çok omurdanmaya başladı. Saldıracağı besbelliydi. Çocuk ihtiyara başıyla belli belirsiz bir işaret yaptı.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 Bu son basılan paralardan biri olacak. Çünkü 2013 yılında kızıl ölüm baş göstermişti. Aman Tanrım! O günleri düşününce tüylerim örperiyor. Altmış yıl önce. Şimdi o çağı anımsayan son sağ kalmış kişiyim. Söyle bakayım Edwin. Bu parayı nerede buldun? Edwin...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 ''Ama ben yengeci severim. Yengeç daha lezzetlidir.'' ''Ha bak aklıma geldi. Ben çocukken.'' Edwin ihtiyarın bitmeyen gevezeliğinden sabırsızlanarak sözünü kesti. ''Her şeye dair bu kadar konuşman gerekir mi?'' Gerçi Edwin bu sözü dedesini azarlar biçimde söylememişti ama sözlerinden anlaşılan buydu. Aksanı gırtlağından gelen tınılarla kendisini belli ediyordu. Heyecanlı bir biçimde konuşuyordu. Konuşması ihtiyar adamınkini andıran...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 Bu kumların arasında seyrek otlar görülüyordu. Oralarda birkaç keçi otlamaktaydı. Keçileri hayvan postu giymiş bir küçük çocukla köpekten çok kurda benzeyen bir köpek koruyordu. Sürünün biraz uzağında ateş yanıyordu. Dumanı yükselmekte olan ateşin yanında başka bir çocuk daha vardı. O da çoban gibi vahşiydi. Çocuğun çevresinde keçileri koruyan kurda benzer birkaç köpek duruyordu. Kıyının yüz metre kadar yakınında delik deşik kayalar vardı. Kayalara çarpan dalgaların uğultusuna hırlamalar karışıyordu. Bu sesler büyük deniz aslanlarının kükremeleriydi. Kimileri güneşlenmek, kimileri kavga etmek için sürünerek kıyıya gelmişlerdi. İhtiyar adam ateşin yandığı yere gitmek için adımlarını sıklaştırdı. Deniz havasını içine çekiyordu. Oraya vardığında "Oh! midyeler!'' diye haykırdı titrek sesiyle. Çok sevinmişti. "Oğlum hu hu. Nedir bunlar?"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 Çocuklar dedelerinin yakınıp söylenmesini aldırmadılar. İhtiyar da bu kez sakınımlı davranıp ağzını yakmadı. Hep bir arada ağızlarını şapırdatarak yemeye başladılar. Yarık dudak diye çağrılan keçi çobanı üçüncü çocuk daha da gülmek istiyordu. Bir ara midyelerden birine biraz kum döktükten sonra ihtiyara uzattı. Dede bunu ağzına atıp çiğnemeye başlayınca dişetlerinde bir sızlama duydu. Yüzü korkunç biçimde buruştu. Çocuklar gürültüyle gülmeye başladılar.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 O zamanlar San Francisco'da 4 milyon insan yaşardı. Oysa şimdi bu kentte 40 kişi kalmamıştır. Deniz teknelerle, vapurlarla doluydu. Bunlar Golden Gate'e gelir giderdi. Golden Gate, San Francisco köpresinin büyük okyanusa açıldığı yere verilen ad. Buraya daha sonra inşa edilen aynı adlı köprü, San Francisco kentinin simgesi olmuştur. London'ın bu kitabı yazdığı yıllarda köprü henüz inşa edilmediğinden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 toprağı kazıp sürmüş, vahşi bitkilerden temizlemiştir. Sonra bir gün, bütün o çalışmaların sonucu ortadan kaybolmuş, insanın emekleri yitip gitmiş, onu yeniden ilkel yaşam içine sürüklemiştir. Yararsız otlar, orman bütün tarlaları kaplamış ve yırtıcı hayvanlar geri dönüp sürülere saldırmaya başlamışlardır. Demin size yerini gösterdiğim o lüks lokantanın yerinde,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 bütün bunların nedeni o kızıl renkli ölümdür. Bu sıfat yarık dudak için yabancı değildi. Bunu söyleyip durur hep, dedi Edwin'e. Kızıl da nesi? Akça ağaçların kızıllığı beni borazanların çığlıkları gibi hüzünlendiriyor, dedi ihtiyar adam. Kanadalı şair Biliz Karmı'nın bir dizesinden alıntıdır. 1861-1929 Edwin, kızıl!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 Kızılın anlamı yok ama kırmızı kırmızıdır işte. Neden doğrudan kırmızı demiyorsun? Kırmızı doğru sözcük değil, oldu yanıt. Veba kırmızı değildi. Lal renkliydi. Ona yakalanan kimsenin yüzü ve bedeni bir saat içinde lal renkli. Yani kızıl verirdi. Ben biliyorum. Ben o vebaya tutulanları gördüm. Onun için...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 Kırmızıya kızıl demek işte. Yarık tutak alay ediyordu. İhtiyara açıkça saldırmaya başladı. Babam bana anlattı. O da babasından dinlemiş. Karısı Santa Rosa'lıymış. Kadının önemli biri olmadığına da eminmiş. Kırmızı ölümden önce de et askıcısıymış. Ben et askıcısının ne olduğunu bilmiyorum. Belki sen bana söylersin Edwin. Santa Rosa Eski adı Sonoma olan San Francisco bölgesi kenti. London'ın ölmeden önce yaşadığı ünlü çiftliği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 Bil adlı bir şoförün karısı oldu. Bu adam karısını döverdi hep. Ben gözlerimle gördüm. İşte yarık dudak. Senin annem böyle bir kadındı. Bu tartışma sırasında hı hı yattığı yerde ayağıyla kumları kazarak gülüyordu. Birden bir çığlık attı. Ayağının baş parmağı sert bir cisme çarpıp sıyrılmıştı. Hemen kalktı, ayak baş parmağıyla açtığı deliği incelemeye koyuldu. Diğer çocuklar da yanına geldiler.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 Sizler vahşisiniz. Gerçek vahşi. Demek insan dişlerini süs olarak kullanma modası yeniden başlıyor. Gelecek kuşak burunlarını ve kulaklarını deldirecek. Hayvan kemikleriyle, midye, istiridye kabuklarıyla süslenecek. Bundan kuşkunuz olmasın. Günün birinde insan soyu uygarlığa doğru yeni bir kanlı yola girmeden önce giderek ilkel karanlıklara dalmaya mahkumdur.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 Edwin, torunlarımın içinde en merhametli, uslu ve terbiyeli olan sensin. Böyle süslere özenme. Beni dinle oğlum. At şunları, at elinden. Bu sözler üzerine yarık dudak, amma geveze adam, diye homurdandı. Çocuklar üç iskeletinde dişlerini sökmüşlerdi. Bunları aralarında paylaşmaya koyuldular. Pek ciddi davranıyorlardı. Üçünün de hareketleri kesin ve canlıydı. Ara sıra öfkeyle tartışıyorlardı.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 20-30 yıl kadar önceleri yaşam öykümü anlatmamı isteyenler olurdu. Bugün gençlik geçmişle gittikçe az ilgileniyor. Yine aynı terane diye bağırdı yarık dudak. Şu gülünç konuşmanı keste, bizim anlayabileceğimiz dilden anlat. Edwin, sus be. Yoksa dede öfkelenir de anlatmaz. Biz de bir şey öğrenemeyiz. Konuşması bizimkine benzemiyorsa bu onun suçu değil. Hadi dede, anlatsana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 Onu yarık dudağın avucuna koyuyorum. Bu da on adet kum tanesi sayılıyor. Ya da on kere on parmağı yani yüz parmağı anlatır. Şimdi on tane çakıl taşı koyuyorum ki bu da bin parmak demek oluyor. İşleme devam ediyorum. Bir midye kabuğu aldım. Bu on çakıl taşı eder. Yani yüz kum tanesi ya da bir parmak demektir.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 Onlara mikrop organizmalar da derdik. Bu mikroplar hastalığa yol açarlardı. Bu mikropların birçok değişik türü bulunurdu. Bu türlerin sayısı gördüğünüz kumsaldaki kum taneleri kadar çoktu. Bu mikrop türlerinin hepsini bilmiyorduk. Mikroorganizmaların dünyasını görebilmeye başlamıştık. Ama bu dünya hakkında bildiklerimiz pek azdı. Bildiğimiz az sayıda şey şunlardı. Basilius antresis... Şarbon hastalığına yol açan bakterinin adı kokusu, Septik artrit, menenjit, zatüre gibi hastalıklarda tetikleyici etkisi olabilen bir bakteri türü Bakterium termoyu ısıya duyarlı bakteriler Ve Bakterium lactis'i Biliyorduk Laktik asit bakterisi Bu bakteriyle yapılan fermentasyon Örneğin sütten peynir ve yoğurt yapımı Cilalı taş devrinden beri kullanılmaktadır Bakterium lactis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 Sen de Palo Alto'lulardansın. Sizin oymaklarınız adlarını, öykülerini anlatacağım. Yakınlarda yerleşmiş eğitim kurumlarından alıyor. Orası Stanford Üniversitesi adıyla anılırdı, evet. Şimdi hatırladım. Çok açık. Ben size kızıl ölümü anlatacaktım. Öykünün neresindeyiz şimdi? Mikropları anlatıyordun, dedi. Dedi Edwin. Şu gözle görülmeyen ama insanlara hasta eden mikropları.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 Bu serum hastanın bedenine verildiğinde insanı öldürmeden önce pantoblast mikrobunu öldürmeyi başarıyordu. 1910'da ise Pellegra. Pellegra, nikotinik asit eksikliğinden kaynaklanan, derinin ışığa maruz kalan yerlerinde eritem oluşması, buradaki epidermin dökülmesi ve isalle beliren hastalık. 1910'larda Pellegra ve sonra kancalı kurt hastalıkları belirdi. Bunlar...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 Evin içinde keşfe çıktım. Mutfakta aşçı kadında bavulu toparlıyordu. Beni görünce bağırmaya başladı. Kaçarken bavulunu düşürdü. Bavuldaki bütün giyecekleri ortalığa dağıldı. Çığlıklar atarak merdivenleri inip gözden gitti Çığlıklarını bugün bile işitebiliyorum. Görüyorsunuz torunlarım. Başka zaman hastalara böyle davranılmadığını bilirsiniz. Hasta görüldüğünde acı çığlıklar atılmazdı. Sakince doktor çağırırlardı.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 Harfmayr'ın vebaya karşı bir serum bulduğu bildiriliyordu. Meçnikov İlya İlyich Mechnikov 1845-1916 Bağışıklık sistemi üzerine araştırmalarıyla tanınmış Rus mikrobiyolog 1908'de Nobel Tıp Ödülünü kazanmıştır. İşte bu, o gün Avrupa'dan bize gelen son haber oldu. Ne var ki, Harfmayr'ın vebaya karşı serumu bulması Avrupa için de bizim için de çok geç kalmıştı.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 Kimi zaman Sacramento Irmağı'nın kıyısında somon balıklarının sürüler halinde geçtiğini görüyorsunuz ya, işte insanlar onlardan daha büyük sürüler halinde kentlerden kaçıyorlardı. Doğal olarak pek çoğuna hastalık bulaşmıştı. Ölümden kurtulmak için boşuna çabalıyorlardı. Size anlatıp durduğum mikropları kendileriyle birlikte kırlara taşıyorlardı. Zenginlerin uçakları da mikrobu dağlara, uzak çöllere dek yaydılar.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 British Columbia, Kanada'nın en batısındaki eyalet. Burası uzak kuzeyde bir yerdi. Fakat uçak arızalanmış ve Shasta Dağı'na düşmüş. Shasta Dağı, Kaliforniya'nın beşinci en yüksek dağı. Kuzeydeki bu dağın adını işitmişsinizdir. İşte orada veba yeniden ortaya çıkmış, bütün aileyi öldürmüş, yalnızca 11 yaşındaki bu çocuk hayatta kalmış.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 Evdeki, yanımda taşıyabileceğim değerli küçük şeyleri el çantamın içine daha önce yerleştirmiştim. Bunları da kimya fakültesine götürmek istiyordum. Ne yazık ki, kardeşimin yüzüne baktığında onun beni izleyemeyeceğini anlamıştım. Çünkü vebaya yakalanmıştı. Elimi sıkmak üzere elini uzatınca ondan uzaklaştım. ''Aynada kendine bir bak.'' dedim. Aynaya baktı. Yüzündeki kızıllığı fark etti.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 Otomatik tüfeklerimizi kuşanıp binanın çevreden yalıtılmasını sağladık. Planımız bu sığınaktaki 60 kişi için gerekli düzenlemeleri yapmaktı. Ne var ki bu 60 kişinin neredeyse hepsi yakınlarını ve ailelerini de yanlarında getirdikleri için sığınaktakilerin sayısı 400'e ulaşmıştı. Kimya fakültesi büyük bir binaydı. Kentteki yangınlardan uzakta bir konumda bulunduğunu da göz önüne alırsak binada güvende olduğumuzu varsayabilirdik.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 Oluşan aydınlıkta en küçük puntolu harfler bile okunuyordu. Ayrıca Oakland'tan, San Leandro'dan, Hayward'dan çıkan alevler birleşiyor, kuzeye yürüyor, Richmond burnunda yeni bir ateş halinde kendini gösteriyordu. Dünya alevden bir kefen içinde yok oluyordu. Saat 10 sularında Pinol burnundaki barut depoları ard arda patlamalarla havaya uçtular. Korkunç bir gürültüydü. San Leandro San Francisco körfezi bölgesinde Alameda iline bağlı yerleşim yeri. Hayward ve Hayward'da aynı şekilde Alameda iline bağlı yerleşim yeri. Richmond burnu, San Francisco körfezi yakınlarında Richmond yerleşim bölgesi sınırları içindeki burun. Pinol burnu, San Francisco körfezinin kuzey kolu olan San Pablo körfezi içinde bir burun. Günümüzde ulusal parktır.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 Bu gürültünün hastalık bulaşmamış olanların hastalanmaya başlayanları aralarından uzaklaştırmak, onları kovmak istemelerinden çıktığını anladık. Kovulanlardan birkaç yağmacı binamızın kapısına kadar geldiler. Kendilerini içeri almayacağımızı, gitmelerini bağırarak söyledik. Karşılığında bize küfür edip ateş etmeye başladılar. Bu sırada pencereden bakmakta olan Prof. Meriwether, alnından yediği bir kurşunla öldü. Biz de karşılık olarak yaylım ateşi açtık. Saldırganlar kaçtılar. İçlerinden biri kadın olmak üzere üç kişi yerlerinde kaldı. Üçü de kızıl vebalıydı. Ölümleri yakın olduğundan korkuyla işleri kalmamıştı. Havayı saran aydınlıkta yüzlerinin kızıllığı belli oluyordu. Bize küfrederek ateş etmeyi sürdürdüler. Tüfeğimle birini öldürdüm. Az sonra bir kadın ve erkek pencerenin altında benim kurşunlarımla devrildiler. Can çekişmelerine tanık olduk. Durumumuz tehlikeliydi.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 Silahlarımızla kendimize bir yol açarak kırlara doğru ilerleyecektik. Ben de öncülerden biriydim. Bu sırada Doktor Hoyle otomobilini garajda bıraktığını anımsadı. Gidip ona bakmamı söyledi. İkişerli sıralar halinde yürüyorduk. Yanında genç bir öğrenci olan Danby vardı. Doktor Hoyl'un evine gitmek için kentin içinden yarım millik bir yolu aşmamız gerekiyordu. Orası ağaçlı bahçeler içinde müstakil evlerden kurulmuş bir mahalleydi. Ama yangınlar yüzünden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 Gözleri kan çanağına dönmüştü. Yüzünde viski sarhoşu bir insanda görebileceğiniz o düşkün ifade yerleşmişti. İki yana yalpalayarak çimenlere basa basa yürüdükten sonra bizimle karşılaştı. Bir ağaca dayandı ve geçmek için bize yol verdi. Tam bu anda tabancasını çekerek birdenbire dambiye ateş etti. Zaballı delikanlı alnından vurularak öldü. Ben de otomatik tabancamı ateşleyerek onu öldürdüm ama artık çok geçti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 Kadınlar ve çocuklar hızlı yürüyemiyorlardı. Yürümeyi rüyalarında bile görmemişlerdi. Torunlarım, bugünkü gibi yürümeyi bilen insanlar değildik o günlerde. Vebadan önce yürümek bilinmezdi. Birbirimizle bağlantıyı yitirmemek için yavaş yürümemiz gerekiyordu. Yağmacılar azalmaya başlamıştı. Zaten çoğu kızıl vebaya yakalanıp ölmüştü. Ama kalanlar yine de tehlikeliydiler.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 Yeniden yalnız Yaşar olmuştu Bu arada atlar da yeniden vahşileştiler İnsanların bir zamanlar terbiye ettiği bütün at cinsleri soysuzlaştı Sizin de tanıdığınız Mustang dediğimiz bir at cinsi ortaya çıktı Yine inekler, koyunlar, evcil kuşlardan güvercinler de soysuzlaştılar Tavuklar eskiden kümeslerde yaşayanlara hiç benzemiyordu Fakat ben öykümü sürdüreyim Issız bir dünyada yürüyordum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 Sonra yıllarca yanından ayrılmadılar. İçgüdüleri sizin köpeklerinizinki gibiydi. Ama altmış yıldır geçmişteki içgüdülerini yitirdiler. Şimdi evcilleşmiş kurtlara benziyorlar. İhtiyarın bu açıklamasından sonra yarık dudak ayağa kalktı. Çobanlığının yaptığı keçi sürüsünün güvende olup olmadığına göz attı. Sonra güneşin ufka yaklaşmakta olduğunu gördü. İhtiyarın daha fazla uzatmadan sözünü bitirmesini istedi.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 Yaşadığımız yerler tümüyle başkalaşmıştı. Tekili yerleri yabani otlar bürümüş, çiftçilerin çalışarak elde ettikleri meyveler yok olmuştu. Nefis meyvelerin, besleyici sebzelerin yerlerini yabani otlar, dikenli küçük ağaçlar almıştı. Oysa insanoğlu bu yabani bitkilerle uzun yıllar boyunca savaşmıştı. Şimdi insan eli çekilince bu otlar ortalığı kaplamışlardı.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 Senin diğer büyük babanın yarık dudak, 55 yıl önce ''Temiz kal gölü yanında bana hoş geldin'' demek için kullandığı sözcükler bunlardı. Bu kaba sözcüklerdi yıllar sonra işittiğim ilk sözcükler. Gözlerimi açtım. Karşımda iri yarı, esmer, uzamış saçlı, iri çeneli, çıkı kalınlı ve sert bakışlı bir adam gördüm. Atımdan nasıl indiğimi bilmiyorum. Gözlerimden yaşlar boşanarak adamın ellerine sarıldım.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 Veba salgını öncesinde yaptığı küçük hırsızlıkları ve iğrenç dolandırıcılıkları. Yüzlerce milyon, evet, milyarlarca insan vebadan kırılırken bu adam hayatta kalmayı başarmıştı. Onun peşinden kampına gittim ve kampta o kadını gördüm, Vesta. Muhteşemdi ve zavallıydı. Evet oydu, bankacı John Van Varden'ın genç karısı Vesta Van Varden'di.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 Çocuklar yeniden ihtiyara döndüler. O da kendinden geçmiş halde şoför oymacao soyunun dayandığı vesta hakkında sayıklar gibi konuşmaya başladı. Sizlere karşılaştığım o durumun korkunçluğunu anlatabilmem olanaksız. Şoför bir uşaktı. Anladınız mı? Bir uşak. Yaşamı tıpkı o köleleştirdiği kadın gibi emirlere boyun eğmekle geçerdi. O kadın doğumundan ve evliliğinden gelen hakları dolayısıyla yaşamın efendisiydi.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 Hemen işine son verdi. Bayan Vestavan vardığında bu cinsten bir kadındı. Şimdi şoför onu döverek hizmetçi olmaya zorluyordu. Bil, evet anımsadım. Şoförün adı Bil'di. Sepilin biriydi. Cahildi. İnce duygulardan ve kültürlü bir ruhun şövalyece ilhamlarından tamamen yoksundu. Hayır, burada kesin bir yargıda bulunacağım. Kadın ruhunun inceliklerinden... Hele Vestaban Vardın gibi bir kadını anlayabilmekten acizdi. Bu durumdaki zorluğu anlamanız mümkün değil torunlarım. Çünkü sizler de onun gibi küçük cahil vahşilersiniz. Kendi vahşiliğiniz dışında hiçbir şeyi zerre kadar önemsemiyorsunuz. Vesta neden benim olmamıştı? Ben ince zevkli ve kültürlü bir adamdım. Büyük bir üniversitede profesördüm.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 Fakat kendini beğenmiş değilim. Asla değilim. Sana bu onuru veriyorum Profesör Simit. Sana benim ve Westavan Ward'un kızıyla nişanlanma onurunu veriyorum. 6. Şoförün konakladığı yerde üzüntüler içinde 3 hafta yaşadım. Bir gün ya bana iyilik olsun diye ya da Westa'yı kötü etkilediğimi düşündüğünden olacak Geçen yıl Kantrakasta tepeleriyle Karkinez boğazı arasında boğaza yakın bir yerde bir duman gördüğünü anlattı. Bu, o tepelerde yaşamakta olan başka insanların varlığı anlamına geliyordu. Üç haftadır bu değerli haberi benden saklamıştı. Köpeklerimi ve atlarımı alarak o gün Kantrakasta tepelerinin boğaza bakan tarafına doğru yola çıktım. Oraya vardığımda duman göremedim. Kasta limanında çelikten yapılmak küçük bir tekne buldum.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 Bir demiryolu hattını takip edip tuzlalardan geçen dar bir yolda izlerini buldum. Bu izler beni Sonoma Vadisi'ne getirdi. Sonunda Santa Rosa Oymağı'nın yerini buldum. Burası eskiden Glen Ellyn'ın tuğla fabrikasıydı. Oymakta 18 kişi vardı. İkisi ihtiyardı. Biri eski bankacı Jones, ötekisi eski tefecilerden Harrison'dı. Harrison...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 El cahildi ama iyi ve namuslu bir adamdı. Adalet duygusuna ve sağduyuya sahipti. Bayan Isador, şoförün karısı Vesta'dan çok daha mutluydu. Cardiff'le Wainwright'ın eşleri ise halktan gelme kızlardı. Sağlam yapılı, sağlıklı, ev ve el işlerine alışkın, kızıl veba felaketinden sonraki yaşama elverişli tiplerdi. Bunlardan başka Eldritch'teki akıl hastanesinden kaçmış, geri zekalı iki erkek ve oymağın kuruluşundan sonra doğmuş altı küçük çocuk vardı. Bir de Berta adında kadın vardı. Berta iyi bir kadındı. Yarık dudak, babanın küçümseyici alaylarına rağmen iyi bir kadındı. Onu eş olarak seçtim. O senin babanın annesidir Edwin ve seninkinin de hu hu. Bizim kızımız Vera. Senin babanla evlenmiştir yarık dudak. Baban Sandov şoförle Vestavan Warden'ın en büyük oğullarıdır. Böylece Santa Rosa Oymağı'nın 19. kişisi oldum. Benden sonra Oymağı yeni katılımlar oldu. İki kişi daha katılmıştı. Bunlardan birisi Mangerson'dır. Büyük sanayicilerden olan bu adam, 8 yıl boyunca Kuzey Kaliforniya'da tek başına yaşamış, daha sonra güneye inerek bizi bulmuştu. Daha sonra kızım Mary ile evlenmek için 12 yıl boyunca bekledi.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 ''Size söyleyeceğim şu ki, bu adam bunları söylediğinde yalan söylüyor. Ben Profesör Simit, Profesör James Howard Simit yalan söylediğine dair yemin ederim. Yüzüne karşı yalancı olduğunu söyledim. Neden bana da ölüm değneğini yollamadı? Çünkü yalanlarına inanmadığımı biliyor. Ya sen, yarık dudak, bu batıl inanışlara öyle kaptırmışsın ki kendini,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 Bir başka önemli şey de alfabedir. Alfabenin ne olduğunu bildiğim için işaretlerin anlamını sökebilmekte, sizin resim yazıyı okuyabildiğiniz gibi okuyabilmekteyim. Telgraf tepesinden, denize inen kayalıktaki kuru bir mağaraya pek çok kitap sakladım. Sizin gibi resim yazıyı bilenlerin alfabeyi de rahatlıkla sökebilmesi için yardımcı kitaplar da var mağarada. Bir gün insanlık okumayı yeniden öğrenecek.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 Bunun nasıl yapılacağını unuttum. Belki de hiç bilmiyordum. Fakat yeniden öğrenmeyi isterim. Eğer barut yapabilseydim, kesinlikle şaşı göze atar ve ülkemizi batıl inanışlardan temizlerdim. Büyüdüğümde şaşı göze tüm keçilerimi, etlerimi ve derilerimi vereceğim. Sadece bana doktorluğu öğretmesi için tüm varlığımı feda ederim. Dedi Hu Hu. Doktorluğu öğrendiğimde herkes benden korkacak. Saygıdeğer biri olacağım.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 İhtiyar adam ve çocuk, hayvan postlarına sarılmış bu iki vahşi, döndüler, keçilerin peşinden ormanın içlerine doğru ilerlediler. Son